Hazırlayan ve sunan Çelenk Bakrı. İyi haftalar, hariçtan sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çeleng, teknik masada Ömer var. Bugün New York'tan bir telefon bağlantımız var. Şener Özmen, Türkiye güncel sanat çevrelerinin iyi tanıdığı bir isim. Çok uzun yıllardır Diyarbakır'da yaşayıp çalışmalarını orada devam ettiren uluslararası bir sanatçı. Aynı zamanda sanat eleştirmeni ve yazar kimliğiyle de tanınıyor. Kitapları da var. Bir... Mizah anlayışı ve eleştirel bir üslubu var her zaman Şener Özmen'in benimde çok takdir ettiğim e, mevcut koşulların zor durumların, otoriter yapıların ve hayatımıza hüküm süren tabuların kesinliğini sorgulayan bir üslubu var. Kendisini 9. İstanbul Bienalinde yaptığı kitapla hatırlayabilirsiniz. Tam da bunlardan bahsediyordu. 13. İstanbul Bienaline de katılmıştı. E, farklı koleksiyonlarda yapıtı olan bir sanatçı Paris'teki Saint-Pompidou'dan Amsterdam'daki Stedelijk Müzesi'ne, Frakka yine Fransa'dan, Kunsa Le Fredericia Numa yine Almanya gibi. E, ve de onu İstanbul Modern'in koleksiyon sergisinden üst kattaki koleksiyon sergisinde işlerini görebilirsiniz. E, aynı zamanda da İstanbullulara e, hatırlatmak adına 2015'te Pilot Galeri'de e, Çıkış Var bir kişisel sergisi olmuştu. Hemen akabinde 2016'da Arter'de bu sefer Süreyya Evren e, tarafından küratörlü üstlenen Fitresiz adlı bir kişisel sergisi oldu. Akabinde de İstanbul'dan ayrıldı. Çalışmalarını New York'taki atölyesinde devam ettiriyor. Geçtiğimiz seneden bu yana işte neredeyse bir senedir benim de Şener Özmen'i görme fırsatım olmadı açıkçası. Bu vesileyle sesini duymak ve ondan haberleri açık radyo dinleyicilerine ulaştırmak istedim. Şener merhaba. Merhaba Çelenk. Ne güzel sesini duymak biraz önce de söylediğim gibi uzun zaman oldu ufak tefek haberleşmeler haricinde birebir seni görmek ya da sesini duyma fırsatı bulmamıştım. Eminim İstanbul'da ya da açık radyo dinleyen farklı kentlerdeki dinleyiciler için de senin selamını getirmiş olacağız. Nasılsın? Her şey nasıl New York'ta? Çok teşekkürler, çok teşekkürler Çelenk. Yani insan uh, uzun zaman sonra böyle iletişim kurunca, ses duyunca, uh, oradan bir ses duyunca ve uh, tanıdık bir sesse uh, bir tuhaf bir şeye giriyor açıkçası, bir duyguya kapılıyor. Çok sevindim aradığınız için. Evet. Uh, uh, Müsün? Evet, oradan başlayayım. Evet, evet, evet kesinlikle takip ediyoruz. Evet, hakikaten evet. çok soğuk bir kış geçiriyor New York. Ee, İstanbul'sa tam tersi, son derece dengesiz, yer yer soğuk, yer yerse hakikaten ilkbahar yaz havası neredeyse. Tam bir iklim krizi içerisindeyiz. Evet, şey hani e, bunun e, zevkini çıkaramıyorsun buradaki soğuğu. Maalesef <gülüyor> böyle bir şansın olmuyor çünkü E, e, takip etmişsindir e, zaten buradaki gündem de bu Hı -hı. E, Amerika'daki gündem de artık soğuklar e, yani bir yanda ya, orman yangınları diğer tarafta işte böyle ölümcü şeyler de oluyor neyse böyle can sıkıcı şeylerle boş <gülüyor> tabii şöyle bir tarafı ee, var içinde bulunduğumuz e, yani küresel iklim krizinin tezahürleri bunlar açıkçası o yüzden vurgulamak e, yerinde sen nasıl oldu da Geçtiğimiz yıl New York'a gittin. Üstelik oğlun Robin ve eşin Zelal ile ailecek Amerika'ya gittiniz. Orada neler yapıyorsunuz? Bir sanatçı koruma fonuyla gittiğini biliyorum oraya. Bu nasıl gelişti ve orada neler yapıyorsun? İstersen buradan başlayalım hariçten sanata. Tabii ki birkaç yıl önce, iki, iki yıl yayalım biz buna... Ki Diyarbakır'daydım zaten. E, arada İstanbul'da e, sergiler vesilesiyle gidip geliyordum. Birkaç yurtdışı sergisi olmuştu. Ama sonrasında zaten e, e, ne özelde benim kendim için yaşadığım, üretim kendim için de genel olarak işte Türkiye ve Orta Doğu için çok e, e, e, iyi şeyler olmadı. Biliyorsun, yerim iyi mi şimdi ayrıntılarına? E, böyle hani... E, nefes alınacak bir, bir ortam yoktu açıkçası ve e, e, başka türlü nasıl bir deneyim e, kazanabilirim e, çünkü e, kaldıkça e, bir sürü şeyi heba ediyorum duygusuna kapılmıştım. E, bu e, hani e, Zelal içinde geçerli bir şeydi açıkçası. Hı hı. Ve o sıra e, e, tanıdığım e, küratörlerle yazışırken Vasif Kurtundan ondan buradan selamlarımı gönderiyorum e, kendisine. Ee, Şener neden buraya başvurmuyorsun diye e, artist production funda başvurmuyorsun senin için iyi olabilir e, o tarihten sonra zaten e, işte iki yıla yakın bir e, yazışma, e, mektuplaşma e, ayarlama e, bunlarla geçti e, bu, e, bu, ama hı. burası Bu fonun önemi şu, belki onu vurgulamak gerekir. E, pek çok sanatçı dünya dünyada da e, misafir sanatçı programlarına ya da araştırma burslarına katılıyorlar. Ama bu Artist Protection Fund adından da anlayacağımız gibi bir koruma fonu daha uzun süreli ve daha kapsayıcı değil mi? Böyle bir farkı var senin için o yüzden. Elbette, elbette. Şöyle bir e, kısaca girizgah yapabilirim Artist Protection Fund için kendi bünyesinde The Power of International Education diye bir kurumu daha var. Evet dünya çapındaki işte bilim insanlarının hayatlarını, seslerini fikirlerini korumak için abartsız yüz yıldır çaba sarf ediyorlarmış. Ben de bunu öğrenmiş oldum yani. Yani sanatçılara bu taahhütü veriyor. Onları korumakla ilgili bir taahhüt veriyor ve çok ciddiler işlerinde birebir. Çünkü olsun işte benim kurumum birebir yüzleştiğinde ve kurumun işleyişini gördüğünde gerçekten kaydeder işler yaptıklarını görüyorsun. Altı sanatçı seçilmişti sanırım ama hani sanatçıdan kastım çok geniş alıyorum ben o kavramı. Hı hı. Benim şu an mevcut atölyemde yani the Elizabeth Foundation for the Arts'ta. Ee, ...yine bu fon üzerinden gelen Suriyeli bir sanatçı var... ...Ravşan Abdülbaki diye... ...Mısır'dan bir sanatçı var... ...ben Diyarbakır'dan geldim... Bangladeş'ten gelen bir e, performans Hı -hı. sanatçısı var... ...yani e, dikkat edersen... E, ...sanırım İran'dan gelen bir kadın Hı -hı. sanatçı var... E, ...dikkat edersen hep böyle bir sorunlu yerler aranmış... ...zaten konsept de oymuş... ...o yıl için söylüyorum... Hı -hı. ...yani sonraki dönemlerde... E, Açıkçası nasıl bir e, e, kurumsal siyaset e, yapacaklarını bilmiyorum. Yani. E, evet ö, ö, en çok, azından şimdiki ön, evet. öncelikli meseleleri bu diyebiliriz. Tabii, tabii tabii böyle. Ve hani senin için bütün koşulları en iyi olabilecek şekilde hazırlıyorlar zaten. Hani biz New York'a geleceğimizi, işte Jersey'de Robin'in okula başlayacağını zaten bunları hiç bilmiyorduk. Zaten son güne kadar da kalıcı yerimiz hep kapalı kaldı. Hani ama sonrasında şöyle bir mail geldi: sizin için en uygun yer orası çünkü New York'a çok yakın, senin atölyene çok yakın, senin orada da bir atölyen olacak. Jersey, işte Montclair, Clinton ve diğer bir, bir sadece birkaç kent eyalet. Robin için çok iyi okullar olacak orada. Gerçekten bunu deneyimledik, gördük, tanık olduk. Ama sıklıkla Soracaktım bu soruyu ben şimdiden söyleyeyim. Tabii. Sıklıkla ama hep şey evet New York'a gidiyorum ve zaten hani Jersey e, yani mana kontemporary dışında hakikaten e, gidip görebilecek bir yer değil onu söylüyorum kültürel sanatsal açıdan öyle söyleyeyim. Hı hı. E, ama New York e, söylememe, anlatmama gerek yok. Benim deneyimlediğim tek yani ilk şey bu hani e, ve e, Bir atölye tecrübem yoktu biliyorsun. Hani bir atölye sanatçısı at da sayılmazdın tam olarak açıkçası. Değil mi? Evet hani biraz... Ama o da başka evet, bir pratik, başka bir deneyim demek. Kesinlikle öyle. Hani biraz uh, art geçmişinden de rahmetli geçmişinden rol olarak söylüyorum. Hı -hı. E e böyle bir deneyimim yoktu e ve biz uh, Diyarbakır'da yaşayan sanatçılarımız böyle bir te te tecrübesi olmamıştı. Bir atölye nedir ve nasıl kullanılır ve ne kadar süre orada kalınır ve bu E, ahidiyet yaratabilir bir. Bunu burada deneyimledim. Bu da ilginç bir şey. <gülüyor> söyleyeyim yani. Peki <gülüyor> evet. ortaya neler çıktı o zaman? Yani sanat adına, sanatsal pratiğini devam ettirmek adına orada neler yapıyorsun New York'taki atölyende? E şöyle e, Çelenk, e, birincisi şunu deneyimledim. Yani üzerinde, tırnak içinde söylüyorum, baskı hissetmemek nasıl bir şey? Hı hı. Önce bunun duygusunu yaşamak durumundaydım. Ee, ve bunun uzun süreli bir deneyiminin olması gerekiyor burada. Yani bu olmadan ne yapabilirim? Benim de zaten sanattaki, sanat pratiğindeki temel meselelerimden biri de bu. Hiç deneyimlemediğin bir şeyi deneyimlemeye başladığında, adım attığında e, neyle karşılaşıyorsun? İnsan bu duyguyu merak ediyor gerçekten. Yani bir ülkenin ruhunu yakalamak uzun bir zaman alıyor çelenk. Kısa bir süre değil bu. Yani burada belli bir zamandan sonra kendi rutin oluşuyor ama bu rutin de sonuçta yalnız değilsin ve Robin'e bağlı bir rutin oluşuyor <gülüyor> yani evet e, hani e, bu rutin üzerinde e, e, çalışıyorsun gözlemle geçtiği sergi gezerek geçtiği müzelere giderek geçti geçti ha bir sevinici bir haber daha. Civan Toskanoğlu dönmüş çok sevindim. Evet, <gülüyor> o yokken evet. daha yalnız hissettiydim. <gülüyor> o o, evet, o evet, da doğru. o da bir o da bir fotoğrafçı Civan da e, geç, geçtiğimiz evet. yıl Stedezarda da Paris'te de o bir misafir sanatçı programına katıldı. Bir dönem İstanbul'daydı da şimdi New York'a döndü. O uzun yıllardır zaten New York'ta yaşayıp çalışan bir sanatçı. Tabii, tabii, tabii evet. sana evet. orada hani Türkiye'den başka isimler de var elbette ama e, sana evet. orada iyi dostluk etti. Dini tahmin ediyorum Civan'ın. <gülüyor> Sağolsun. <gülüyor> öyle oldu. Ee, ve yani e, atölyeyi kullanmaya başladıktan sonra çünkü e, iki tane, e, iki stüdyom var benim. E, partner Üniversitenin yani hemen bir şu an siz göremişsiniz yakın bir yerde. Hı hı. E, orada Art and Design Department'da bir stüdyom var. E, yani üniversitenin kendi bünyesinde. E, aynı şekilde işte bir de e, Manhattan'da var. Yazın, geçtiğimiz yaz, iki aylık bir deneyim oldu IFCP'de, International hı hı. Studio Creative Program'da. Hı hı. O da farklı bir şey kazandırdı bana açıkçası. Çünkü böylece Brooklyn'i de keşfetmek durumunda kalıyorsun. Şimdi daha çok Manhattan'lıydım artık öyle <gülüyor> diyebilirim. Biz geldiklerle, <gülüyor> bazen orada kal, evet. Ee, ve e, e, e, Pek çok şeyi düşündüm, pek çok şeyi karaladım ama Yakın çok yakın bir dönemde bir fotoğraf işi çıktı, çalışması çıktı. Uzun zaman zaten içinde çalışıyordum ve bütün bu süreci, bu hissettiklerimi, imigrantlık nedir, nereye düşer, ben böyle hissedebilir miyim ve nasıl bakar o bir ülkeye? Ama dediğim gibi herkesin burada buraya geliş, burada kalma ve dönme koşulları çok farklı. Ama bir sanatçı bunu nasıl deneyimler, nasıl yaşar, ne üretir, bu konulukta, bunlar çok merak ettiğim şeylerdi. Çıktı, yani bir fotoğraf çalışması yaptım e, ve e, tabii yazılar yazdım. Eminim muhakkak. Hem, evet evet, yani bunlar hem sanatın içinden hem sanat dışı, yani bir yazarcı acemiğinin aları içinde bunları yaptım yani. Peki senin aynı zamanda sistematik olarak sergi gezdiğini, sanat eleştirisi, yazar bu kimlikleri taşıdığını bildiğim için özellikle sormak istiyorum. Bir nevi seni yakalamışken gönüllü bir muhabir gibi <gülüyor> New York'ta çok sergi geziyorum, müze geziyorum dedin. Yakın dönemde yani kış aylarında New York'a yolu düşeceklere tavsiye edeceğin mutlaka görülmesi gerektiğini düşündüğün sergiler ya da mekanlar, sanat kurumları var mı? Neler tavsiye edersin. Senin gözün keskindir. Eleştiri ya. gücün de ya. yüksektir. O yüzden özellikle evet. merak ediyorum. Evet, evet. Yani ben de kendi deneyimlerim ve e, New York'ta yaşayan ve e, bu konuda daha fazla deneyimi olan insanlardan arkadaşlarımdan bunların çoğu Türkiye'den zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, yani onların deneyimlerinden de yararlanarak çalışıyorum. E, e, gidiyorum ve tabii takip ediyorum sonuçta ama şu sıra hani bu bu bu kış aylarında eee sanırım biraz sürecek ve hemen bitecek olan birkaç gün sonra sonlanacak olan sergiler var. Onlara hı hı. E, girmeyeyim ama önümüzdeki aylar için belki önerebileceğim e, birkaç e, e, sergi olacak. Yani e, işte 13 Ocak'ta başlayan mesela David Swinnerton'da e, e, 25 yıllık bir e, sergi e, e, Geçmişlerini sergileyecek böyle bir e, sergi olacak. Metropolitan Museum'da e, Birth of a Feather 23 Ocak'ta başlıyor ve 15 Nisan'a kadar sürüyor. Çok e, iyi olacağını düşünüyorum. Bunlar benim favorilerim. Hı hı, nedir hani, nedir mesela hani, Metropolitan'daki sergi? Çok kısacık bahsedebilirsen bir grup yani sergisi ben, de anlıyorum. E, evet yani daha kişisel sergiler de var. Yani solu sergiler de var ve e, kişisel sergilerde de çok çok iyi şeyler olabiliyor. Ama mesela hani şeyi hep e, merak ederdim. Çerz'de mesela hani e, bir görmüşsündür ve o kadar çok e, e, galeri var ki hani birinden e, birine girip birinden çıkıp e, her şeyi e, ge gezmek durumunda kalıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim hani hiç girmemeniz gereken terkiler de var. <gülüyor> yani hani gerçekten hani kötü demeyeyim ama bu sonuçta senin nüfuz edemediğin ya da san, senin sanat pratiğine çok uygun olmaya. Kötü demiyorum bunları çünkü <gülüyor> e, Burada yaşayan sanatçılar yani artık Amerikalı olmuş ve kendisini böyle tanımayan sanatçılar nasıl rahatlar, nasıl rahatlar? <gülüyor> Bunu belki anlamaya çalışmak gerekiyor. Yani ben biraz da bu sergilerde hani contemporary meselesinin dışında biraz painting ve çuhaf <gülüyor> bir şekilde onları görmek istiyorum. Yani ve hani video evet çok çok iyi şeyler de oluyor bazen ama e, sanki hayatımın döneminde biraz daha... <gülüyor> resim olsun istiyorum ve onları onları takip etmek istiyorum. Ağırlıklı olarak zaten bunları seçiyorum e, diyebilirim yani. Bir, iki, bir, bir, birkaç şey daha söyleyebilirim. Ceviş Museum mesela, Science Forum'da Collection yine e, iyi bir sergi olacak yakın bir dönemde. Brooklyn Museum, Ahmet Mather'ın e, kesinlikle bir gereken bir sergi. Evet. Çok evet. önemli. E, Nisan'a kadar sürecek yani Hı -hı. o Başlamış ve Nisan'a kadar sürecek. Kesinlikle bak bakmasın bu bana uyuyor işte. Bunu Ge seviyorum mutlaka. Evet, kendinden de kendinden de bir sürü şey görüyorum. Yine e, Whitney Whitney, Whitney Müzüğünde 2018'de yayınlanan Songs for uh, Sabotage Nisan'a kadar sürüyor. Çok ıı, iyi olacağını düşünüyorum. E, Yolda o tarihlerde buraya düşecekler için Hı -hı. söylüyorum yani. Yine terside belki ıı, git, ıı, hani uğranılması gereken en başta Gaga Özcan'ın E, söylüyorum Mary Bloom galeri, James Gow galeri işte, Metropolis bunlar benim uğradıklarım sıkı takdimin New Museum kesinlikle e, hani e, gidilmesi gereken şeyler ama dediğim gibi benim odaklandığım şey şu an e, 18, 19, 20. yüzyıl başlarındaki ve 60'tan sonraki resim resim yani bayağı resim yani evet harikulade e, tam da doğru yerdesin bunun iyi örneklerini görmek için <gülüyor> Peki orada katıldığın bir takım programlar da oldu yani zaten hali hazırda katılmakta olduğun sanat programının haricinde Ekim ayının sonunda bir açık stüyo oldu değil mi? Hı -hı. E EFA ki, evet. e Center'da. Ki, evet. e senin biraz önce de gündeme getirdiğin bu farklı coğrafyalardan e sanatçılar ve farklı medyumlardan hatta farklı kuşaklardan olduğunu tahmin ediyorum. Bu sanatçıların atölyelerinde onların üretim süreçlerini e takip etmek, onlarla tanışmak, sohbet etmek mümkün oldu. Sen de stüdyosunu açan sanatçılardan birisin. Nasıl bir deneyimdi bu? Bu kadar uluslararası ölçekli bir yerde, bir merkezde bir açık stüdyo yapmak. Hem de eskiden Stüdyo sanatçısı olmayan, e, şimdilerde ise iki ayrı stüdyoyu <gülüyor> birden deneyimleyen, evet. bundan bundan zevk evet. alan biri olarak biraz da ondan konuşalım. Evet. Hani olmaz olmaz ama olunca da iki tane olur. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> ve ve e, ikisini de idare etmeye çalıştım. Dediğim gibi ya yani benim için çok yeni bir şeydi, bir kere hani hiç. E, Türkiye'deyken bir atölyeye sahip olmadığın için tabii ki bunlar gerçekleşmiyordu ve öncesinden orada deneyimli sanatçılardan yani 10 yıldır orada kiralayan o sütü çünkü aynı zamanda kiralanıyor bunlar. tabii Tabi. Biraz yüksek fiyatlara hani merkezi bir yerde olduğunu söylüyorum. Onların deneyimlerinden yaralandım ve hani stüdyoya işlerimi götürdüğümde herkes çok yardımcı oldu görenler. Kapıyı açık bırakıyorduk çünkü tarihlerde. Benim bir alt katta ben 908'deyim 9. kattayım. Alt kattaki yaşlı çok çok özür dileyerek şu an ismini hatırlayamıyorum. Çok iyi bir ressam. Kadın bir ressam vardı ve geldi şey dedi Şener dedi bak dedi bu bir show değil lütfen rahat ol. Ben önceden kendi ateşli ışıkları biraz sönük mü ne bana öyle. Sen ser, sergi küratöral de. deneyimin de olduğu için sergi tabii yapmaya de. geçtin tabii değil mi? Aynen, aynen hani bir, bir kere o e, modun içine giriyorsun ya <gülüyor> izleyici buna şey demez mi böyle mi der falan bak dedi e, hiçbir şey göstermek zorunda değilsin burası bomboş da olabilir yani duvarlarda hiçbir şey olmayıp sadece konuşabilirsin gelenlerle e, rahat ol işlerin güçlü zaten hani ben resim yapıyorum 90 yıldır ama. <gülüyor> Benim işlerim de çok güçlü. Bırak onları konuşsun zaten o işler. Zaten o olacak. Ki öyle oldu yani. E, üç gün sürdü ve her üç günde çok uzun sürelerle orada kaldım. E, e, şey çok iyi. Yani çok ilgili şeyler oluyor. Hani geliyor işte e, ya sanatçı ya e, heykel sıraşı ya dışarıdan biri müzisyen, libiyatçı, Amerikalı, Ortadoğulu, Hintli Koreli e, ama hep şeyi gözlemliyorsun. Yani Ee, böyle e, rahat bir tersten konuşuyorsun. Bir kere dil bari yerini aşmaya çalıştım e, ve bir ilerleme de kaydetmiyorum. Muhakkak. Söylüyor hocalarım. Evet. evet güzel. <gülüyor> e, çünkü aynı zamanda bir de koleje devam ediyoruz Selanlı. E, evet, evet. Ve rahat oluyorsun. Sen de rahat oluyorsun. Bir kere e, şöyle bir şey söylemiştim. Hani oradan bakınca değil, bir zaman geçtikten sonra söylüyorum ama bu öylesine söylenmiş bir şey değil yani. Ee, bir, yanlış mı yaşıyormuşuz biz bilmiyorum öyle bir hisse kapılıyorsun sanat sanat olarak da kötü şeyler yaptığınızı söylemiyorum bunu konuşmam konuşmamalıyım şu an ee, bunu söylemiyorum ama e, bu rahatlık denilen şey yani sanatçının sanatçı olarak işinin de iş olarak kaldığı Ve bu alanlar üzerinden kafaları açarak bağlamları açarak konuşmak gerekiyormuş bu gerekiyormuş bunu öğreniyorsun Çok değerli. Yani işlere gelen tepk tepkiler de öyle Ee, yani hiç kimse durup aa e, ben şener e, işte süper e, mazdım diye bir iş yapmışsın ama bu böyle okunur diye değil. Yani en en böyle hani e, e, kötümseli tebessüm edip çıkmıştı ama teşekkür etmiştir sana orayı açık tuttuğun için e, ve iki iki kelime ettiğin için. E, ben bu arada sadece kendi e, atölyemde değil diğer atölyemde de o. E, e, günlerde ziyaret ettiriyor. Burada neler oluyor Hı -hı. diye. Hı -hı. Evet hani or, oradaki durum ne diye. Birbirinizin Bilmiyorum. işleri hakkında da daha sistematik olarak bilgi ediniyorsunuz tabii değil mi? Daha daha ciddi ki, bir şekilde konuşuyorsunuz e, ki, falan e, bir bir çerçeve sağlamış oluyor açıkçüstü diyor bunun için. Aynen. İstisnasız her hafta küratöryel bir ziyaret oluyor. Bu bazen çok çok çok bilinen biri oluyor bir isim oluyor. Ee, eleştirmen, işte müze yöneticisi Bağımsız küratör, çok genç, yaşlı, orta yaşlı. Ama bunlar çok bazen çok etkili isimler e, olabiliyor ve e, e, fon bunu sağlıyor. Diyor ki hani kim görmek istiyor kimin atölyesine gelsin? İnan bana hiçbirini reddetmedim ve ben şey, görüşmek istiyorum dedim onlarla. Hepsine gittim elimden geldiğince. Gidemediğim bir gün oldu. O da orada e, e, bir küçük bir patlama gibi şeyler olmuştu. Bilmiyorum yani küçük bir, hı hı. çok <gülüyor> yani Onun dışında işte e, E, sıklıkla e, e, hem onların benim bak e, e, sanatım hem Türkiye'deki sanat üretimine çünkü bazıları çok az şeyi biliyor bu konuda meraklılar öğrenmek istiyoruz bazıları <gülüyor> da çalışmış olarak geliyor sanki o, Orta Doğu masasının ya da Türkiye Masasının küratörüymüş gibi <gülüyor> benden çok daha fazla şey biliyor öyle söyleyeyim yani <gülüyor> ay Allah ım. peki e, memlekete dönelim mi biraz Geçtiğimiz e, aylarda e, Loading'in kurucu üyelerinden Cengiz Tekin'i misafir ettim haricinden sanat programına. Bu yeni girişiminizi e, biraz konuştuk aramızda. Sen de diğer kurucu üyelerden birisin. E, Diyarbakır'ın bu sanat inisiyatifi Loading'in. Çeşitli projeler ve etkinlikler de devam ediyor. Özellikle Eylül ayından, BNL döneminden bu yana. E, ne düşünüyorsun Loading hakkında? New York'tan nasıl bir destek ve katılım sağlıyorsun? Senin Loadingle birlikte ya da Türkiye'de yakın zamanda bir sergini bir projeni görebilecek miyiz? Bana yer açarlarsa evet. <gülüyor> Geçen bunu şaka, evet, şaka da olsa denizle konuşuyor, çok şey dedim. Gelip orada bir şey mi yapsam? Hayır diyor, yer yok. <gülüyor> program, program dolu, dolu mu? <gülüyor> Evet, program gerçekten doluymuş yani. Hani, ne güzel. E, tabii ki yani şaka bir yer. Yani. Ama şey yani e, zaten Cengiz ki e, dinledim ben o programı. Çok Hı -hı. da güzel geçti. E, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, evet, evet. Bir şey oluştu zaten. Hani artık böyle e, zaten deneyimli sanatçılar ve hani ne yapacaklarını bilen nereye gideceklerini, neye başvuracaklarını, hangi sergileri getireceklerini nerede yer almaları gerektiğini zaten bilen sanatçılar. Hani Bu yüzden onlar üzerinden tekrardan yani buradan şunu söylebilirim. Çok fazla müdahil olma e, e, istemiyorum. Böyle bir şey olmadı da zaten. Çok böyle hani kriz e, o, o olursa belki e, söyleşiler oluyor. Ya destek olmaya çalışıyorum. Program önerileri oluyor destek olmaya çalışıyorum. Burada Lodging adına bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Hak çok önemli. Ee, Onu soracaktım. Evet. evet. buradaki şey tabii çünkü Lodging'in Lodging için işte eee flyer'lar bastık, atölyeme götürdüm. E, EF if if apadaki atölyede bunlar vardı. İnsanlar merak ediyor. Montsorel Üniversitesi'ndeki fakımda da Lodging'in etiketi var ve soruyorlar. Bu ne zaman kuruldu? Ne oldu? Neydi falan. Hep buradan da çok ilgilenen oluyor bazı kurumlar. kurumla. E, ya da Lodging'ler yani. Resmi bir kurum değil. Değil ama Bence iyi gidiyor şu ana kadar ee, ve e, hani tarihi ne oldu kim açtı nasıl oldu onları konuşuldu zaten böyle işler bire getirildi yani o konuda hiçbir şey yok ee, elimden geldiğince hani kendimi oradan koparmadan çünkü kurucularından biriyim ve bu düşünce hani ortak bir düşünceydi ve tam olması gereken dönemde oldu ee, daha nasıl dünyeyi birleştirebilirdi lokalin içinde ya, boğulmadan. Ee, Bunlarla uğraşıyoruz şu an. Belki önümüzdeki dönem e, hep bunları düşünerek ve bun, düşündüğümüz şeyleri hayata e, gerçekleştirecek e, e, böyle bir dönem olur bizim açımızdan. E, döndüğümde, e, döndüğümde en azından ne olduğunu biliyorum şu an kelek. <gülüyor> Çok önemli. Olabilir. Çok Çok evet. güzel bir final cümlesiydi. Ya. Şener çok evet. teşekkür ederim sana hakikaten. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şener Özmen'le New York'tan telefon bağlantısıyla bir aradaydık. Ee, oradan bize hem haberler getirdi hem son bir yıldır orada devam ettirdi. Sanat pratiğini iki ayrı stüdyoda birden yürüttüğü çalışmalarını gündeme getirdi. Ee, eşin Zelel'e ve oğlun Robin'e de çok çok sevgilerimizi gönderiyoruz İstanbul'dan. Biz Şen de buradan Selamlarımızı dileğiyoruz Celen. Çok teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.